Deniz'in herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i bilimcilerle yapacağız. İki hafta önce de gene yapmıştık Marmaris Akyaka'dan. Ege Üniversitesi'nden doçent İnci Tüney hidrobiyoloji Bölümünden. İnci merhaba. Merhaba. Ve Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyesi Emine Oku'dan. Emine merhaba. Merhaba Beysin, herkese merhaba. Hoş geldiniz. Ben tamam. şimdi önce sizlerin hikayesi, hikayeleriyle başlamak istiyorum. Bu benim hoşuma gidiyor. Mesela İnci Tüney kimdir? Bu meslek seçim hikayesi nasıldı? Nerelerde okudu? Nasıl bilimci oldu İnci? Ben Ege Üniversitesi'nde biyoloji bölümü okudum. Orada yine yüksek lisans ve doktoramı tamamladım. Arkasından da orada çalışmaya, yani Orada doğdum büyüdüm diyebilirim. Hep öyle anlatırım. Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde doğdum büyüdüm ve devam ediyorum. İzmirli ee, mi şimdi? İzmirli değilim. Aydın Nazirliliğim. Çok da uzak değil. O yüzden de zaten İzmir'i tercih etmiştim okul açısından. Daha sonra da deniz biyoloğu yani masterım ve doktoram hidrobiyoloji ana bilim dalında oldu. O yüzden de denizle uğraşıyorum denizlerle. Peki sivil denizciliğim var mı? <gülüyor> yok, sivil denizciliğim yok. Yelkenciliğin de mi yok? <gülüyor> yok, yelkenciliğim de yok. Ben şimdi Nazilli'yle olduğum için bizim deniz kenarında büyümedim açıkçası. <gülüyor> hani işte deniz kenarına aydın e, sınır olarak e, deniz kenarı vardır, Kuşadası ve Didim Beyazlarımızı geçirirdik ama öyle bir yelkencilik hevesim de olmadı açıkçası. Peki, sana bir, sana bir bilgi vereyim. Evet. Türkiye'de en fazla amatör denizci ehliyeti olan şehir hangisi? Aydın mı diyeceğim şimdi bilmiyorum. Hayır Ankara. <gülüyor> Ankara olabilir. Ankaralıların nedense denize çok fazla bir ilgisi var. Çok uzak oldukları için ben bilmiyorum. Bizim yanı başımızda olduğu için belki çok şey yapmadık. Bunun bildiğim Ama... kadarıyla Ankara'da 3 tane elken kulübü var. Olabilir. Dalış için de Ankara'da çok fazla ilgili insan olduğunu biliyorum. Ben denizle ilgili dalmayı seviyorum. Yani üstünde değil de içinde olmayı daha çok seviyorum. Yani onu konuşacağız. Onu konuşacağız. Peki Emine'ye sorayım aynı soruyu. Emine sen nasıl büyüdün? Nasıl bu mesleği seçtin? Nerelerde okudun? Nedir senin hikayen? Evet, ben Antalyalıyım. Şu anda zaten yine Antalya'da yaşıyorum. Hacettepe Fen Fakültesi Biyoloji bölümünden mezunum. E, su tutkun o zaman başladı. E, işte su ile ilgili olsun da ne olursa olsun'a kadar gitti e, olay. E, üniversitede okurken e, o, Ankara'da okuyunca e, şişenin içerisindeki suyla dalga sesi yapar onu dinlerdim. Yani su beni hep kendine çekti. E, daha sonra da Ege Üniversitesi'nde... E, doktoramı ve yüksek lisansımı yaptım çünkü deniz yosunları ile ilgili bu makraklarla ilgili çalışan Duayen Hocam Veysel Aysel oradaydı e, şimdi de devam ediyorum deniz biyoloğu olarak Osmanlı kalınım dediğim gibi deniz makrakları ve deniz çayırlarının taksinomisi ve ekonomisi. Peki senin sivil denizciliğin var mı? Onu sorayım sana da. Sivil denizciliğim yok. Ya çok tuhaf bir durum. Mesela bu size tuhaf gelmiyor mu? Yok <gülüyor> Yo, gelmiyor. Gerçekten ben Emine abla abla diyorum burada hani program <gülüyor> şey <yapamam. gülüyor> ee, abla diye hitap ediyorum birlikte de çalıştığımız için. Ee, yani biz Emine abla da ben de suyun içinde olmayı daha çok seviyoruz açıkçası sanırım ortak noktamız hiç de yani hani şeyim olmadı. Yelkençi olayım vesaire. Hani biri yelken kullanma içinde otururum seviyorum hani <gülüyor> Denizin üzerinde oldu ama e, yani bir yelkencilik tutkumu tutkum olmadı ama dalış tutkum var. E, dalamadığım zamanlarda çok e, şey yapıyorum. E, şu anda çok özlüyorum mesela. Kış mevsiminde çok dalmıyorum. Evet. Ama şu anda hani e, rüyalara girecek kadar e, şey yapıyorum. Yani öyle bir tutkum yok mesela yelkenciliğe karşı. Peki siz e, evet, ikiniz... bu arada şey ben e, kışları paletle uçuyorum rüyamda. <gülüyor> Böyle bir durum var yani. Peki. <gülüyor> ve diyor, son nefesim yani en sona kadar ne kadar yaşanırsam yaşlanayım hep denizin altına girebilecek kadar sabit olmuyor. O da evet. Bütün dalgıçların dileği sanırım. Benim de öyle. Eğer dalamayacak pozisyona geldiysem çok yaşamak istemem. <gülüyor> Peki e, İnci, Emine ve Cem Dalyan. E, biz <gülüyor> bir ekibsiniz e, Akyaka'da öğrendiğim kadarıyla. Evet. Değil mi? Ne tür yani, çalışmalar yapıyorsunuz? Yani yılda şöyle, kaç proje çalışıyorsunuz e, ve artı sizi en çok heyecanlandıran projeniz hangisiydi? Şöyle Emin abla izin verirsen önce ben, çünkü onlar daha önceden Cem'le Emin abla tanışıyorlar ama ben e, bu şimdi bakanlığın, e, Çevre Bakanlığı'nın, Çevre Çelecek İklim Değişikliği Bakanlığı'nın... E, ...yürütücüsü olduğu bir projede tanıştık biz açıkçası. Hani isim ismen olarak da biliyoruz çünkü ile çalışan Türkiye'de hani isimler belli. Az çok birbirimizle yüz yüze tanışmasak da ismen tanıyoruz çalışmalardan. Öyle tanıştık. Aslında bizim üç sene önceye dayanıyor tanışıklarımız bu proje kapsamında. Ve araziye birlikte çıktığımızda ki zorlu şartlarda çıktık araziye. On gün bir teknedeydik... Koşullarımız çok iyi değildi ama bunu çok iyi atlattık, ee, çok eğlendik ee, ve çok iyi çalıştığımızı gördük. Daha sonra birkaç yayın çıkardık birlikte ee, ve çalışırken de çok birbirimizden zevk aldık, birbirimizi tamamladığımızı gördük ki ben de McBride çalışıyorum, Emine ablam gibi. Ee, ve devam etmeye karar verdik. Hatta Emine abla bir TÜBİTAK projesi yazdı, i̇şte Cem bir proje yazdı ee, ve bundan sonra da beraber yol alacağız gibi görünüyor. Evet, yani benim artık bundan sonraki bütün projelerimde Cem ve İnci her zaman olacak. Uyumu, bu uyumu yakalamak bizim için. Benim için bir armağan yani hepimiz Kesinlikle şey. öyle ve bizim evet. bir WhatsApp grubumuz var. Sürekli oradan da biz onu teknede daha rahat iletişim olmak hani çektiğimiz fotoğraflarımızı birbirimize göndermek için kurmuştuk ama sonra kapatmadık. Hala hemen hemen haftada birkaç kere oradan bir şeyler paylaşıyoruz. Adı da 5 metrede buluşalım. Çünkü Hoş son <gülüyor> güvenlik şeyimizi safety grubu <gülüyor> beş... 5 de yaptığımız için 5 netrede buluşalım koyduk adına. Peki projelerinizi sormuştum. Anlatır Hı -hı. mısınız? Netrede projeler yani bir daha da şöyle sorayım. Bir proje nasıl ortaya çıkıyor, nasıl yürüyor ve nasıl sonuçlanıyor ve sonuçlar ne oluyor? Nasıl paylaşılıyor? Yani Güzel şey, benim ne güzel sevimli olursunuz. Sen önce konuş, ben de tamamlarım. Ben genel olarak söyleyeyim, yani, projeler merak ettiğimiz şeylerle ilgili başlıyor. Bir de hani suyun altında çok olduğunuz için gördüğümüz bazı aksilikler, terslikler ya da farklılıklar dikkatimizi çekiyor. Bunu birbirimizle paylaşıyoruz. Hatta Cem işte arazi de şu anda orada gördüğü şeyleri mutlaka fotoğrafla bize gönderiyor. Daha sonra şu anda ağırlıklı olarak iklim değişikliğinin etkisini çalışıyoruz tabii ki. istilacı türler, bu tarz hani şu anki en büyük problemlerimiz bunlar denizde. Bunlarla ilgili dikkatimizi çeken bir şey olduğunda bundan olabilir mi acaba deyip onun üzerine projeyi kurguluyoruz. Genelde biyoçeşitliliğin de tanımlanması bunun içerisine giriyor. Çünkü bir şeyin ne kadar etkilendiğini bilmek için o alanda sucul ekosistemde biyoçeşitliliği de bilmek gerekiyor. E, bu şekilde başlıyor. İşte çeşitli fonlar var. Onlara başvuruyoruz ve e, çıkarsa da e, arazi çalışmalarıyla bunu yürütüyoruz. Ki Zor bir e, çalışma tarzı oluyor. Arazisi olduğu için içerisinde pahalı diyeyim. Zorlukla mücadele edebiliyoruz ama e, bütçe sıkıntısı bizi zor en büyük zorlayan etken oluyor. Peki Emine? E, e, çalışmalar genel olarak yani ince zaten hepsini anlattı. E, öncelikle bizler taksonomistiz yani şeyden önce ve e, ilk yaptığım şey biyolojik Son söylediğini anlamadım. Taksonomi yani oradaki Taksonom ten, evet uzmanlık mesela ben deniz yosunları ve deniz çeyileri can balıklarla ilgili ve zoobentosla ilgili ince keza hem omurgasızlar hem de genetik konusunda da e, şey çalışıyor aynı zamanda çift şekilde e, çalışıyor ve biz Uzmanı olduğumuz grupları durum tespitini yapıyoruz. Ve taksonomi de e, bu canlıların e, biyolojik olarak sınıflandırmasına hangi tür olduğunu belirlemeyi içeren bir bilim dalı. Öncelikle durum tespiti yapıyoruz. ve Dolayısıyla bu tür çalışmaları biyo çeşitlilik çalışmaları deniyor. Birbirimizi tamamlıyoruz. E, ayrıca İncim de söylediği gibi Kirliliğin çevreye etkisi, kirlilik izleme çalışmaları alıyor. Bakanlığın birçok projesinde Cem'le de oralarda ortak çalışmıştık. Bir de işte son bu yıl ilk defa Gökova'da da iklim, küresel iklim değişikliğinin denizel ortama etkisini çalıştık. Yani sonuçta biz biyoteşlik olarak durum tespiti ve bu ekosistemler üzerindeki çeşitli bu kirlilik olur, iklim değişikliği olur, başka bir şey olur. Bu baskıların etkilerini çalışıyoruz. Ve geçmişten günümüze ve günümüzden geleceğe e, olası senaryoları da kurmaya çalışıyoruz. Başka şeylere ben hemen bir ekleyeyim bir soru olarak. Amatör denizcilerin çevreye olumsuz etkisi nedir? Yani dalgıçlardan benim en çok karşılaştığım, hani bir yelkencilerin vesairelerin diyemem ama dalgıçların e, Dalış yaptıkları bölgelerdeki eğer mercan veya e, koralijan habitatlarda e, eğer güzellikleri iyi bir güzelliğe sahip değillerse hassas kırılgan habitatlarda e, direkt doğrudan mekanik olarak zarar verebiliyorlar veya oradan bir takım şeyleri hoşlarına giden canlıları toplayıp alabiliyorlar. Diğer bir yerkençilerin, tekneciyelcilerin hani onlarınsa maalesef e, denin çapaları teknelerin çapaları, çapaları. Evet. evet çok evet, evet. attıkları zaman e, eriştelere geldi parçalıyor evet. ya dip yapısını parçalıyor maalesef <gülüyor> bunun için de çözüm önerilerimiz var tonu koymak gibi evet evet peki şu eriştenin önemini anlasana emine ha evet yani deniz çayırları diyoruz biz evet. sizlerde erişte diyorsunuz siz yani evet. o şekilde biliniyor ve maalesef dalış yapmayan kişiler için kıyıda ölü yaprakların yığınlarına sebep olan sudaki bir takım canlılar gibi algılanıyor. Halbuki deniz çayırları bu erişteler denizlerin ormanlarıdır. Aynen karadaki gibi. Ve bu bölgede bir klimaksı tamamlarlar. Klimaksın son aşamasıdır. Klimaks nedir? Hiçbir canlılığın olmadığı bir ortamda oraya yerleşen en basit yapılı canlıdan aynen karadaki gibi karada da, da böyledir. Mesela hiç canlı olmadığı bir yerde nikenler ot, sular, çalılar ve ağaçlar olarak bir klimaks tamamlıdır. Denizli de aynı şey söz konusudur ve deniz şeyleri bu klimaksın şey, süksesyonun Son noktasıdır. Ve diğer canlılara habitat, barınma alanı, e, beslenme alanı, yumurtlama alanı sağlarlar. Bunun yanında e, bulundukları ortam çoğunlukla oynak zeminli ortamlardır, kumluk ortamlardır. Bu ortamları stabil hale getirirler. Ve hı hı. bu bölgeyi olduğu gibi kaplayıp tamamen bir ekolojik ortam oluştururlar ve bu stabil hale getirdikleri ortamda çok güçlü kökleriyle öyle bir yapı oluştururlar ki bu yapı su kolonunun temiz kalmasını da sağlar. Yani ortamda deniz çayları bir çakım nedenlerle ortadan kalkmaya başladığında sadece dipteki yapı o dipteki bütün canlıların hayatı tehlikeye girmez. Aynı zamanda su kolonu da e, tehlikeye girer. Bula çünkü bulanır. Ve dolayısıyla orada yüzen canlılar diple etkileşim içinde olmasalar bile e, bundan etkilenirler. Peki bir de... Oksijen sağlar. Bir de tabii ki denizlerin ormanları dediğiniz için en önemli katkısı tabii ki oksijen sağlık. Onun dışında bir de e, şey e, diğer canlılar için habitat oluştururlar. Yani çoğu canlının üreme, saklanma, beslenme tabii büyüme alanları olduğu için yani deniz şehirlerinin ortadan kalkması bazı türlerin de ortadan kalkmasına sebep olur. Çünkü hayatı oraya bağlı olan türler var. Ya da yaşam evresinde bir evresini hayat döngüsünde bir evresini orada geçiren canlılar var. Bunlar için de e, olumsuz bir etkisi olur deniz şehirlerinin ortadan kalkmasının. Peki şunu sormak istiyorum. Siz bu e araştırma sonuçlarınızı sonuçlarını işte bilim dünyasıyla hem Türkiye'de hem herhalde uluslararası paylaşıyorsunuz. Halkla ilişkileriniz nasıl? Yani çünkü insan faktörü bütün gezegen için çok olumsuz Hı. bunun konuda ben de hemfikir olan bir sürü insan var. Biliyorum. Yani insan zararlı bir yaratık tırnak içinde. Sonuçlarınızı çevredeki insanlarla paylaşıyor musunuz? Bir bilinçlendirmeye, farkındalık, yaratma gibi çalışmalarınız var mı yoksa onu başkaları mı yapıyor? Ben genellikle hani bu bilimsel çalışmalarımı üniversitede yürütüyorum ama bilimsel çalışmaların bir kısmını yani böyle paylaşılabilecek kısımlarını Akdeniz Koruma Derneği ile birlikte çalışıyorum. Çünkü dernekler biraz daha bilgiyi halka aktarmakta da daha kolay bir yol oluyor bizler için. İşte Akdeniz Koruma Derneği'nin bünyesinde yaptığımız çalışmaları, festivallerle ya da işte küçük eğitimlerle ya da işte ilköğretimlere ya da ortaöğretimlere giderek oralara verilen eğitimlerle yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Evet, benim seçtiğim bu yol bu yönde oldu. Gönüllüler oluyor mu? Gönüllüler oluyor, evet. Hatta bugün yanlış hatırlamıyorsam Akdeniz Koruma Derneği'nin Yinanpaka yakınlarında bir sulak alanı. Gönüllerle birlikte hem tanıtıp hem temizleme aktivitesi vardı bu hafta sonu için. Peki siz herhalde kaç senedir bu araştırmaları yapıyorsunuz? Ben yüksek lisansa 2003 yılında başladım. Yani 20 seneden söz ediyoruz. Efendim? Bu. 20 seneden söz ediyoruz. Evet evet, aynen yani çalışmalar o şekilde başladı mı? Tabii son yıllarda daha yoğunlaşmış durumdaydı. Yani ilk başlarda daha laboratuvarlıkti çalışıyordum hmm. ama son 10 yıldır daha ağırlıklı olarak arazide çalışıyorum diyebilirim. Ama 20 yıldır evet bilim yapıyorum. Peki şunu merak ediyorum şimdi. şey, şey yeni konuya geçmeden ben birkaç. Daha önce tabi, da cevap vermiştik. Tabii, tabi, lütfen. Tabi. Evet. Yani bizim e, halkla ilişkimiz, onlara bilgi aktarmamızla ilgili. E, ben her şeyden önce e, gittim çeşitli gruplara, onlara sunumlar yapabileceğimi her zaman söylüyorum. Sonuçta talep gelirse oralara gidip çeşitli sunumlar, bilgilendirmeler yapıyoruz. E, bazı bu liselilere yönelik yine böyle, aynen bu şekilde Zoom üzerinden... İşte Aykler nedir? Onlarla ilgili ben kendi uzmanlık alanıyla ilgili eğitimler, seminerler veriyorum. Ama e, bütün bunların ötesinde çok daha profesyonel bir hedefim var. Onun çalışmalarına başladım. E, e, e, komplike, bütün bu bilimsel verileri herkesin anlayabileceği e, bir organizasyon içerisinde ve görselleriyle, kendi çektiğimiz fotoğraf ve videolarda ve hem akademik hem de herkesin anlayabileceği bir dinle bir internet sitesi oluşturma aşamasındayım. O zaman bunu bütün dalgıçları, sualtı camiası veya işte dediğim gibi yelkenciler kimler olursa olsun o gruplara bunun linkini vereceğim ve oradan herhalde en etkin şekilde faydalı olacağım şey bu diye düşünüyorum bir de. Kataloglar hazırlamaya hedefliyorum. Mesela deyim ki Saros bölgesinde dalış yapacak olan, e, su altı ile muhatap olacak olan kişiler için o bölgede neyi nerede bulacaklar, neye dikkat etmeliler ya da neyde değişiklikler görürlerse bunu bize e, hemen bir maille veya bir telefonla bildirmeleri gerektiğini, e, hassas bölgelerin nerede olduğunu, buralardaki değişikliklerde e, iletişim halinde olmamız gerektiğini ileten bir takım kataloglar hazırlama aşamasındayız yani ancak bu şekilde. Peki ben biraz Gökova'yı konuşmak istiyorum. Şimdi Gökova'da bir balıkçılık balıkçılığın yasaklandığı bir bölge var. Kaç yıldır bu sürüyor bu yasak tam bilmiyorum ama epey uzun bir zaman oldu. Evet. Oradaki yani yasağın başladığı tarihten itibaren bugüne kadar olası değişiklikleri incelediniz mi? Nedir sonuçlar? Ee, şöyle e, 2010'u yanlış hatırlamıyorsam balıkçılar kapalı alanlar e, 7 tane bölge var. ancak bir yeri balıkçılığığa kapatmak e, yani kağıt üzerinde kapatmanın bir anlamı olmuyor. denetlemediğiniz sürece. Denetleme evet. sistemi de normalde devlete ait. Çünkü başka birinin bunu denetleme hakkı yok. Sahil güvenlik herhalde değil evet, güvenlik. mi? Evet güvenlik. Sahil güvenlik yoğun zaten biliyorsunuz çok yoğun bir bizde mülteci sorunu var. Hani Avrupa'ya gidiş yoluyuz sonuçta evet. ve göç alanlardan bir tanesi. Esağ güvenliğin e, bu tür işlerle uğraştığı için hani çok fazla e, her yere yetemiyor doğal olarak. Bizde biz de işte Akdeniz Forumu Derneği'nin en büyük çalışmalarından biri e, burada e, bu sistemlerin oluşturulması yani denetim sistemlerinin oluşturulması. Sonuçta bir, bir dernek bunu e, şey olarak yapamaz. E, hani ceza kesemez. Bunu yapabilir, denetleyebilir. Çünkü yasal olmayan bir şeyi e, kolluk kuvvetlerine şikayet etmek hepimizin vatandaşlık hakkı ve görevi. Evet. Burada biz vatandaşlık hakkımızı yaparak oradaki işte yerel halklardan işte eski balıkçılardan kişileri seçerek, seçerek burada koruculuk sistemini oluşturduk bu kapalı alanlarda. Yasa dışı balıkçılık yakalandığında ya da herhangi bir aktivite onlar sahil güvenlikle iletişime geçiyorlar ve sahil güvenlik ceza kesiyor. Ve bu şekilde kadar. Ak ya kadashi evet. dikkatimi çekti. Bu yasak baya panolarda bütün o evet, evet. tur, tur teknelerinin olduğu hı hı. yerlerde uyarılar var. Evet. Yani bunun ciddiye alındığı ortaya. Tabii tabii çıkıyor. çok ciddiye alınıyor. Yaklaşık. <gülüyor> 2012 yılından beri uygulanıyor. Hem çevre Şehircilik iklim değişikliği Bakanlığı, hem tarım Bakanlığı, hem sahil güvenlik e, bunların e, paydaşları yani bizim paydaşlarımız zaten onların izinleri olmasa bu çalışmalar yapılamaz. Evet, e, hatta... merak ediyorum, <gülüyor> ee, şunu merak ediyorum. Bu e, balıkçılar yasak bölgedeki yasak başladıktan <gülüyor> sonra su altındaki yaşam nasıl değişti, su kalitesi nasıl değişti, bir takım Şu türler var... yeniden ortaya çıktı mı? Nedir? Ya e Durum şu, o zamandan beri tabii ki bir şey yapıyorsanız bunu izlemeniz lazım. Biz buna izleme çalışmaları ya da monitörün çalışmaları diyoruz. Bunu yapmadığınız sürece, yani bilimsel bir kanıtımız olmadığı zaman bunu ispatlayamıyorsunuz. O yüzden de bu kapa kapandığı zamandan beri işte balık sayımları orada yapılıyor, gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda kooperatif Afyaka'daki su ürünleri, kooperatif, balıkçılık kooperatifi de e, çıkan balıkların hepsinin boy kilo oranlarını ve hangi tür balığın çıktığını günün gününe kaydediyorlar. E, bu Hı -hı. da bizim yaptığımız. Araştırmalardan bir tanesiydi. Yani elimizde iki tip e, balık ötesi bulunuyor, kapalı alanlar ve e, kap şey, kapalı alanların dışındaki alanlar. Şimdi kapalı alanlarda balık tutulmuyor, hemen dışında tutuluyor balıklar. Ona bakıldığında e, balıkçılık verilerine bakıldığında tutulan balık miktarının arttığı görülüyor her hmm. geçen. Ya aslında balıkçılık çökmüştü oralarda ee, ama balıkçının gelirinin ve tuttuğu balık miktarının arttığı görülüyor. Yapılan çalışmalarda da aynı şekilde balık sayısının arttığını görüyoruz. Önemli bazı türler var işte orfoz gibi lahoz gibi, lahos gibi evet. evet arttığını görüyoruz ee, yaptığımız dalışlarda. Ee, ancak şimdi bir de orada istilacı balık türleri var. Ee, onlar da bizim problemlerimizden biri. Ee, yine Değişikliğinin de etkisi var bu türlerin gelişinde. başka balaz sularıyla gelenler mi? Sadece balaz suları değil bunlar lesepsian tür dediğimiz işte Kızıldeniz'den Süveyş kanalı yoluyla geliyorlar. Su sıcaklıkları artık uygun şarta geldiği ve orada da işte geçişlen engelleyecek bir yer kalmadığı için Kızıldeniz'den buraya. Eskiden tatlı su aralarda şeyleri vardı, göletleri ki oradan tür geçişi engellensin diye. Şimdi aslan balığı, işte lokum balığı, kıl kuyruk, mercan gibi yenebilen türler var. Bu yenebilen türleri işte yine derneğin yeni balıklar isimli bir projesi var. Bu proje kapsamında halka tanıtılan festivaller, işte ünlü şeflerde tarifler oluşturma şeklinde. Hani yerel türlerden ise bu istilacı türleri yiyelim. Ee, ki hem ekonomiye kazandıralım hem de onları ekosistemden uzaklaştırmış olalım. Çünkü bir şeyin tüketilmesini istiyorsak oraya insan faktörünü koymamız en akıllıca evet. çözüm. Bir evet. insan her şey ikram bir canlı. Ee, şimdi biz orada hatta e, Cem'le de yaptığımız çalışmalarda gördük. Yani bunlar daha kesinleşmemiş sonuçlar aslında. Ama hani şu an gördüğümüz kapalı alanlarda, balıkçılar kapalı alanlarda yerel türlerimizin sayısının daha fazla olduğunu görüyoruz. istilacı türlere göre. Bu da güzel evet. bir e, sonuç aslında. Peki şu yasaktan söz ediyoruz ee, biliyorsunuz e, Gökova'da Cumhurbaşkanlığı Yazlık Sarayı var evet. orada da bir, bir takım yasaklar var siz evet. orada dalabiliyor musunuz Or yoksa size de mi yasak? Ben ]iz. gidemiyorum demirleyiyorum Gidemiyoruz. Evet. gidemiyoruz. De gidemiyor musunuz? Yok gidemiyoruz. <gülüyor> Ama or orada da bir yasak var. Orada da bir, e, o yasağın denize olumlu etkileri olduğunu ben kişisel olarak düşünüyorum. Yani kesinlikle olumlu etkileri vardı. Çünkü yasak kimse giremediği için. E, ama izleyemiyoruz tabii bunu bilemiyoruz da. İşte dediğim gibi monitoring ya da izleme çalışmaları bizi bunu kanıtlayan çalışmalar. Ama bizler de oraya gidemiyoruz güvenlik sebebiyle. Peki talebiniz oldu mu hiç? Belli bir sınıra kadar gidebiliyoruz. Orada Karaada etrafında zaten bizim çalışma alanımız vardı. Oralara gidebiliyoruz ama içeride Cumhurbaşkanlığından biri varsa o adadan itibaren kapatıyorlar. O zamanlarda sokmuyorlar bizi içeri. Evet, evet. Ama olduğu zaman yani kimse yokken tabii önüne kadar yaklaştırmıyorlar. Belli bir mesafeye kadar yaklaştırılıyor. Talebimiz dernek olarak talep olmuştur belki ama yani gidemediğimizi biliyorum. Ben olarak... Bir, bir başka yasak bölgede Marmara'da var İmralı. Orada dalıyor musunuz? Ben Marmara'da açıkçası çok çalışmıyorum. Genelde Ege benim çalışma alanlar ama ona Emine abla cevaplasın. Emine abla daha çok o taraflarda Çanakkale ve Marmara'da çalışıyor. Peki Emine? Ay, yok yok. ya Açıkçası böyle bir talepte bile bulunmuyoruz açıkçası. Çünkü tamam. yani evet. Sadece uh, bu hani sen böyle çok spesifik yerler burası Beysin. Bunun dışında aklına hayaline gelmeyecek. Mesela Adresan'ı çalıştım ben küçük. Öyle hiç aklına gelmez. Ee, ama orada öyle bir kesik dalışa yasak bir hale gelmiş ki mesela Adresan koyunun işte dörtte birini kapsıyor. Yani illa böyle İmral'ın falan olması gerekmiyor. Yani normal dışarıdan baktığında pek bir şey yokmuş gibi görünen bir yerde de dalışa yasak bir yerde. E, dalamıyorsun. Anlıyorum. Peki, e, peki e, birazdan ben e, Inci Emine ile biraz fotoğraf konuşmak isteyeceğim ama <gülüyor> biraz da e, e, sualtı bilimcilerinin kara'daki bilimcilere göre yaşam e, farkı veya yaşama bakış farkları öyle bir şey oluşuyor mu? Çünkü yani her meslek biraz da kendi kişisel, kişisel e, karakterlerini yaratıyor. Evet. E, dalgıçların hayatı nasıl? Ee, İnciciğim ben tabii tabii. <gülüyor> Şimdi ben e, benim tezim Saros'ta başladı. Çok şanslıydım. Çünkü e, gözlemlediğim kadarıyla Karadeniz'i çok bilmiyorum da diğer yerleri gözlemlediğim kadarıyla gerçekten balıkçı. Gerçekten denizde yaşayan insanları tanıdım orada. Yani eşiyle küçük bir kayıtta balıkçılık yapandan büyük teknesine kadar ve şunu gördüm sadece bizimle ilgili değil yani o denizle işi olan bağlantısı olan kişilerin kesinlikle ruh hali, kimliği davranış şekli e, tamamen özelleşiyor ve çok farklı. E, bunun örneklerini mesela şimdi sizin eğer e, Akününüz bittiyse e, şeyde denizin ortasında kişi size geldiği zaman alabilir miyim diye sormasına bile gerek kalmıyor hemen geliyor söküyor kendisini aküsü takıyor ve e, oradaki yardımlaşma oradaki dayanışma oradaki bakış siz çok farklı ya da e, mesela bir fırtınada rüzgarlı bir havada e, bunu da yaşadım sarosta defalarca özellikle. Siz eğer limana girdiniz ve kıyaya borda olmaya çalışıyorsanız hiç ıssız bir yer, bütün fırtınada hiç kimse yokken bir anda nereden geldiklerini anlayamayacağınız çok kişi bir anda gelir ve sanki kendi teknesi gibi hemen hiç sormaz, teklifsiz yardım eder. Ya da e, o kadar şey yaşadım ki mesela bu eşi Emine ve Mustafa e, bunlar bilime çok yönel vermiş, çok bilinçli bir balıkçılardı. Mesela o zaman barbun çok pahalı olduğu bir mevsimde e, bizim teknemize bir kasa barbunu getirip e, bilimsel çalışma yapıyorsunuz. Bunu size hediye ediyoruz deyip vermişlerdi. Çok etkileyici. E, küçücük bir tekneleri var. O çocuklarının rızkı olduğu hadi Ben belki de hayatım boyunca bilime bu kadar kıymet veren e, birinci sıraya onu koyarım. Biliyor musunuz? Bir sürü kişi vardır eğitimi yüksek seviyesi. Böyle yani denizcilerin ayrı bir kimliği, ayrı bir karaktere olduğunu düşünüyorum. Çünkü yine çünkü denize bilirsiniz ki her şey anlıktır ve birçok şey hayatidir. Evet çünkü insanın kendi doğal ortamı değil denizler. Emine ablanın dediği gibi en ufak bir hata sizin hayatınızın sonu olabilir. O yüzden aslında çok ekstrem bir şey yapıp bu yerkenciler için de geçerli. İşte dalgıçlar ya da herhangi bir denizle uğraşan insan için geçerli. Kendi ortamımızda değiliz ve Biraz daha güçlü yapıyor insanı herhalde bu. Daha dikkatli, daha güçlü, belki de daha dingin yapıyor. Çünkü doğayı ne kadar iyi okur, ne kadar iyi dinler ve anlarsanız hayatta kalma şansınız o kadar artıyor. Evet. olarak biraz da bunu sakin kalmayı ve daha iyi gözlemlemeyi belki de şey yapıyor. Ama bence bunu karadaki bilim insanları için de söyleyebiliriz. Onlar da doğayı çok iyi takip edip dinliyorlar. Ya yani biz risk faktörü risk faktörü her zaman çok yüksek. Evet. Yani benim bu akademik çalışmalarım ben 97'den beri çalışıyorum, 30 yılı geçti artık ee, ve bükü, arazi e, arazi deneyimi çok yüksek bir neslin, hani inci biliyor, hani şey olarak, bütün koşulları zorlayarak ya yani hayatı e, atlattığım çok çok güçlü ölümünü atlattığım riskler oldu yani. Bu sizin şey tutuyor. Yani. Peki. O oraya merakınız o kadar güçlü ki o, o şeye karşı o risk sizi engellemiyor bile içine çekiyor. Bu da <gülüyor> açık denizi bu hafta e Ege Üniversitesi'nden doçent e İnci Tüney ve Akdeniz Üniversitesi'nin öğretim üyesi Emine ok Okudan'la yapıyoruz. Emine e, e, arada bir böyle şey geliyor. Kimlerle konuşuyorsun. Arada bir söylesene isimlerini falan <gülüyor> dinleyiciler. Peki e, İncil e, senden rica edeceğim. Akdeniz Koruma Derneği'nden e, şey yaptık hep e, söz ettik ama sen danışmanlarından birisin. Evet. Biraz fırsat varken Akdeniz Koruma Derneğini anlatır mısın? Nasıl kurulduğu, nasıl büyüdüğü, nasıl sonuçlar aldı? 2012 yılında kuruldu. Kurulduğunda ben de yönetim kurulundaydım, iki dönem yönetim kurulunda görev aldım. Sonra da danışman olarak hep projelerde devam ettim. Bu derneğin kurulması sebebi asıl amacı şeydi bu balıkçılığa kapalı alanların korunması ile ilgili, koruculuk sistemlerinin oluşturulması ile ilgiliydi. Yani gökova aslında gökova için kuruldu diyebiliriz. Başka alanlar çalışsak da şimdi işte Bozburun gibi, Göcek gibi o alanlarda çalışmalarımızı. Olsa da asıl hedef Gökovaydı Çünkü gökovanın e, suyun altına girdiğinizde gerçekten e, nasıl diyeyim savaş alanı gibi e, hmm. oldukça güzel bir e, dışarıdan baktığınızda dünyanın bence en güzel yerlerinden biri Gökhova. Hem yeşili hem mavisiyle ama suyun altı hiç de öyle değil. Ee, yıllar, yıllar önce hı hı. İnci e, Zafer Kızılkaya evet. yakından tanıyorsun herhalde. Evet, evet. <gülüyor> Ay, Ayşegül Dinçkökl'le bir program hı hı. hatta iki program yapmıştık galiba. Hı hı. O, o zamanlar daha çok başındalardı yolun yeni başlamışlar. Evet, evet. evet. ee, evet. Sonra Zaten Zafer Kızılkaya'nın işte kurucu yani öncülüğüyle kurulan bir denek. E, o zamanlar küçük küçük projeler alıyorduk. E, i̇şte bu Birleşmiş Milletler'in e, şey. Bu şeyleri vardı destekleri vardı e, SGP e, projeleri öyle öyle küçük küçük başladı. Daha sonra hepsinde başarılı olunca e, gerçekten de yalnız bakanlıkların desteğini de burada e, söylemek zorundayım. Gerçekten de onların desteği olmadan bu işlemler yapılamazdı. Çünkü orada çalışma iznini veren e, yani bakanlıklardan izin ama orası bir özel çevre koruma bölgesi aynı zamanda. Bu yüzden Çevre Bakanlığı'nın da yetkisi altında oluyor. Hem Tarım hem Çevre Bakanlığı hem de Sahil güvenliği destekleriyle gerçekten de şöyle çok destekleyici davrandılar. Onlarla birlikte çok güzel sonuçlar almaya başladık. Bir güzel sonuç aldığınızda, bir projeyi başarılı bir şekilde bitirdiğinizde başka bir proje geliyor. Hatta artık proje teklifleri gelmeye başlıyor. Şöyle bir fonlar geliyor. Proje teknikleri kimden geliyor? Özel evet. sektörden mi, devletten mi, nereden yok, geliyor? özel sektörden çok yok. Devletten de yok. Bizim şöyle bir şansımız vardı. Fauna Flora International adında bir vakıf var İngiltere'de, Cambridge'de. Bunlar 1903 yılında kurulmuş doğa korumayla ilgili çalışan bir vakıf. Onlar zaten STK'mız kurulduğunda yani Akdeniz Korumadaniye kurulduğunda bunun işte strateji geliştirmesi vesaireyle ilgili bize destek sağladılar. Hmm. İşte yılda bir iki defa gelip işte toplantılar yapıldı, stratejimizi belirledik, eğitime gittik, İngiltere'ye davet edildik. Zaten Zafer Kızılkaya'nın İngiltere'den aldığı üç tane ödül var. Daha sonra da işte Amerika'dan aldığı ödül. Bu ödüller de ismimizin yayılmasını sağlamış oldu. Ee, bu Flora Fana, FFI kısaca diyoruz. Flora Flora International. Ee, böyle bütçe e, şeyleri olduğunda fırsatları bize haber veriyordu. Böyle bir e, şey var, fon var, buraya başvurun diye. Çünkü e, bize de güveniyorlardı. Çünkü her aldığımız e, desteğin sonunda fazla fazla e, gerçekleştirmiş oluyorduk yapacaklarımızı. Bu Belki de yavaş yavaş büyüdü. Bir Avrupa Birliği projesi aldık. Horizon projesi. Daha sonra işte böyle insanlarla da tanışmaya başladık yurt dışından. Daha çok yurt dışı destekleri alıyoruz. Aslında hepsi yurt dışı desteği. Aldığımız desteklerin, fonların büyük bütçeli. Daha sonra bir en büyümemize yani atılım yapmamızı sağlayan ELP Endangered Landscape Program'dan aldığımız, şimdi bizden sonra Landscape and Seascape yaptılar programın adımı. Ee, bu da uzun süreli, yaklaşık 5 yıllık bir projeydi. Hatta başarılı olunca devamını da aldık, ee, uzatması aldık o projenin. Onunla aslında dernek çok büyüdü. Çünkü alanlarımızı kovadan görüyoruz. E, daha da e, büyüttük. E, Göce'ye kadar e, farklı ÖĞK'lara da geçmiş olduk. E, bu şekilde yani başarılı olduktan sonra bize fon destekleri buralardan yani fon teklifleri gelmeye başladı. Valla İnci seni dinlerken iyi hissetmeye başladım. Başımızda <gülüyor> o, o kadar büyük dertler var ki birdenbire bir derneğin böyle müthiş evet. e, başarılı bir e, hikayesini dinlemek bana iyi geldi bilmiyorum. De <gülüyor> Gerçekten de bu Dernekle birlikte çalışmak bana da bu açıdan iyi geliyor. Yani bir üniversitenin laboratuvarına kapanıp da çalışmaktansa, bu, yani çünkü yaptığımız şey evet güzel bir şey, bilim çok güzel bir şey. Ama bu bilim dediğiniz gibi halka ulaşmadığı sürece ya da sonucunu görmediğimiz sürece biz de bir süre sonra demoralize Sen yani Yapıyorum, yapıyorum, bu nereye gidiyor diye. Hmm. Ee, Sonuçta burada hani bunların karşılığını görebilmek, bizim şansımız Emine ablamı böyle dalıyoruz. Yaptığımız şeylerin karşılığını suyun altında görebiliyoruz artık. Hani o bir balıkla göz göze gelmek orada hani bu biraz da şey hissettiriyor. Evet bu çalışmaların ben bu, bunlar için yapıyorum e, ve gerçekten de değiyor diyebilmek. Hani bir doktor hastasını iyileştirdiğinde onun yaşadığı tatmin e, gibi bir şey oluyor. Yani ben buraları koruyorum, bunlar için koruyorum. Bu canlıların devam etmesi için koruyorum. Bu işte orfozun büyümesi için koruyorum diyebilmek insanı mutlu ediyor. Ve o yüzden de vazgeçmiyoruz. Çünkü dediğiniz gibi çok... E, büyük engellerle de karşılaşıyoruz. Hani şu anda ben en güzel kısmını anlattım ama bir <gülüyor> de hani e, alamadığımız konular alıyor ya da işte bürokratik engellere takılıyoruz ya da işte çalıştığımız alandaki insanlardan ölüm tehditleri alabiliyoruz. E, bunlar oluyor, oldu da başımıza geldi. Ama, Bu ölü, ölüm tehdidi nedir ya? <gülüyor> bunlar şey e, büyük e, balıkçılardan aldığımız. E, biliyorsunuz Gökova e, arkadaki en büyük e, trol ve gırgıra kapalı alan. Orayı kapattırana kadar biraz tabii ki zorluklar oldu. Kıvama <gülüyor> çalışmalarında. Yani kapatan biz değiliz tabii ki de bu yetki tamamen devlete ait. Peki ince bir şey sormak istiyorum. Diyelim ki dinleyicilerimiz şu anda bizi dinliyorlar. Ve de bu derneğe nasıl üye olunabiliyor? Bu derneğe nasıl katkıda bulunabiliyor? Yani dernek üye sayısı kaçtır? Derneği sayımız açıkçası çok bilmiyorum biliyorsunuz hani üyelik ücretlerini biz zaten minimumda tutuyoruz yasal olabilecek en minimum seviyede tutuyoruz ki hani çok üyelikten para kazanmıyoruz biz yurt dışına aldığımız proje desteklerinden para kazanıyoruz zaten ama gönüllü olarak hani şey yıllık 100 lira ya da 200 liralık bir şey var aidat yani aidat demeyeyim yıllık ücreti var üyeliğin. Dernekler masasına bağlı olduğumuz için akdenizkoruma.org.tr adresinde zaten detaylı bilgiler var nasıl destek olunabilirle ilgili. Bağış yapanlar da var, bağışçılarımız da var tabii ki gönüllerinden kopan şeyleri de gönderebiliyorlar. Onun dışında bazı ürünlerimiz var hani onları da bağış karşılığı internetten zaten ulaşabilirler neler yapabileceklerine dair. Kahve, fincanı, tişört falan gibi mi? Yani onlar da var onları genellikle hani e, bir yerde festival olduğunda falan şey yapıyoruz. E, evet. Ya da internete koyuyoruz hani internette var. Öyle satış yapamıyoruz dernek olduğumuz için zaten vakıf değiliz çünkü. Bağış karşılığında hani gönüllerinden ne koparsa kişilerin. E, bu şekilde bağış usulü e, desteklerimiz. Ama dediğim gibi en büyük bizim desteğimiz yazdığımız projelerden aldığımız fonlar. Onların da hepsini aslında yurt dışından alıyoruz. Peki ben şimdi Emine ile biraz fotoğraf konuşmak istiyorum. Evet. <gülüyor> ee, Emine ile çok uh, kısa bir sohbetimiz oldu Akyaka'da. Evet. Ee, hatta ben e, Emine'ye ya karada da fotoğraf çeksene diye önermiştim. <gülüyor> ee, Emine biraz e, suyla olan ilişkini anlattın, fotoğrafı da anlatsana. Ee, fotoğraf, ben fotoğraf çekmeye başladıktan sonra. Bir şeyi fark ettim. Öncelikle e, akademik olarak hissettiğim şeyi söyleyeyim. G gördüğüm bir şeyi belgelemediğin sürece akademik olarak ne söylersen söyle havada kalıyor. E, birincisi bu. İkincisi de e, orada belki de başka bir göz, belki yüz kişinin dalıp da göremeyeceği senin uzmanı olduğun bir konuda fotoğraf çekip onu belgeleyip, Dışarıya çıkardığım ve herkesin görebileceği şekilde e, bir duruma getirmek de e, bu beni çok mutlu ediyor. Diğer bir kendim için ise e, fotoğraf çekmeye başladıktan sonra benim şeyim, hayata bakışım, hissettiğim duygular çok değişti. E, şunu gördüm. Aslında biz hayatı içerisinde etrafımızı gördüğümüzü zannediyoruz. Ama gördüğümüzü zannettiğimiz şey çok hızlı bir trende giderken gördüğümüz kadar olduğunu anladım. Fotoğraf çekince andaki şeyleri kaçırıyoruz. Belki Emine, Emine şunu ekleyelim bence fotoğraf fotoğraf diye çok genel bir şeyden söz ediyormuşuz söz ediyormuşuz gibi duruyor. Halbuki biz Su altı fotoğrafçılığından bahsediyoruz. Soğaltı fotoğrafçılığı. Evet, evet evet. Yani orada e, gözle göremeyeceğin kadar hassas özellikle makro çekimlerde onu dışarıya almak, onu taraya almak, görünür hale getirmek çok güzel. E, ve o bir de mikroskopik olarak da çalışıp mikroskopta da fotoğraf çekince aslında algıladığımız dünya bizim gördüğümüz dünyadan çok daha geniş bir dünyada çok daha kapsamlı bir dünyada yaşadığımızı fark ettim ben. Bu ee, arada belki Saygın Dura'dan da söz etmek lazım. Evet, mutlaka Büy büyük istatlar, büyük katkısı olan istatlardan bir tanesi. Ee, onun ötesinde bir de kişisel olarak hani duyduğum e, su altına akademik olarak benim maksimum aldığım haz e, su altına girip orada yeni bir türlü karşılaştığım an Doruk noktası. Onun ötesi, bütün dünya beni takdir etse, milyonlarca makale yazsam bile o duygunun önüne hiçbiri geçemez. Çünkü ben o gördüğüm an en tepedeyim zaten. Bir de onu fotoğraflarsam, işte o zaman o duygu benim için taçlanıyor. Yani fotoğraf benim için bunları ifade ediyor. Bir de, mesela bunca hayatımdan Birçok şeyi başarılı oldum diyemem ama sonuçlar elde ettim diyebilirim. Ama bütün hayatımda belki de en bana ait hissettiğim, belki de tek şey fotoğraflarım. Peki Akya'da sorduğum soruyu tekrar burada bu programda sorayım. Karada fotoğrafçılığı geliştirmek, çeşitlendirmek gibi bir niyetin var mı? Şimdi şöyle, fotoğraf çektikçe mi gelişti yoksa bu benim hani kendi yetenek olarak mı vardı bilmiyorum. Bir yerde fotoğraf karesini gördüğüm anda o böyle şeyin içerisine giriyor ve bunu içinden bir duygu eminim. Bunun fotoğrafını mutlaka çekmesin. Burada bir kare var. Duygusunu yaşıyorum. Ancak su altında ki kadar kara çok cezbetmiyor maalesef. Yani e, ben bir de karadan o sistemi kurman, Kinaları yanında hep taşımam gerekiyor. Bölünmeden bir şeyi yakalamak gerekiyor. Belki bunu işte akademik çalışmalarım, yoğunluklarım buna izin vermedi ama senin bu şekilde benim yönlendirmen açıkçası beni soru işaretine sebep oldu. Belki de neden olmasın ama bir tarz belirlemem lazım. Her şeyin fotoğrafını çekmek üzere yola çıkarsam bunalabilirim. Yok her şeyin fotoğrafını çekmene gerek yok. Sadece başlayıp sonra hikayenin hı hı. akışında kendine bir e, yer bulabilirsin. Ama ben çok uzun yıllar profesyonel fotoğrafçılık evet. yaptım. 30 seneye aşkın bir e, reklam fotoğrafçılığı, işte moda fotoğrafçılığı. Gerçi yani profesyonel fotoğrafçı olunca her şeyin fotoğrafını çekmen gerekiyor. Peynir tenekesi ya da... Hı. <gülüyor> hava çekimi ya da su altı çekimi çünkü talepler oluyor işte şunu çek bunu çek diye ben de su altında fotoğraf çektim bilirim ancak evet. karadaki fotoğraf da su altındaki fotoğraf arasında çok temel bir fark var evet. su altında neredeyse ışık ne bulduysan onu çekiyorsun bir tek flaş evet. kullanabilirsin ee, ama karada ise ışıkları kurabiliyorsun e, evet. Fotoğrafı düzenleyebiliyorsun gibi gibi böyle bir sürü çok geniş ve çok keyifli bir alan var. yani e, Dolayısıyla bu önemli bence. Evet. Dolayısıyla sen fotoğrafın bu kadar içindeyken ya da fotoğrafı yüreğinde yaşarken bence karada da bir e, devam etsen iyi olur senin için. Belki de hepimiz için değil mi İnci? Evet. <gülüyor> evet teşekkür ederim. Ee, şey, su altından onu bahsetmişken parantez içinde su altında ışık kaynağını hep yanında taşımak zorundasın evet, ve evet. o koşullara göre ayarlamak zorundasın. Evet. Su altında fotoğraf çekmekten biraz bahsedelim. Siz hareketlisiniz. Su zaten hareketli. Çektiğiniz canlı da hareketli. Aynı ve bunu kadraja alacaksınız bir de ışık kaynaklarınızı doğru ayarlayacaksınız Bir 8-10 tane faktörü doğru bir şekilde bir araya getireceksiniz bir de çekeceğiniz şeyin açısını vesairesini yakalayacaksınız ki bir kare elde edebilin ee, karada da bu biraz handikap gibi gözükse de Beysun bence hmm. orada kontrol biraz yine de bu kadar faktöre rağmen su altında kontrol bana hissettirdiği şey daha çok bende ama iş Karaya gittiğin zaman e, doğal ışık kaynağı var. Evet ama e, karada biraz kontrolün benden çıktığı hissine Yok, o da... o, bu Bunca deneyimden sonra e, ben tersini e, söylemek zorundayım. Evet. E, başka bir şey soracağım. Su fotoğrafçısının e, asistanı oluyor mu? Hani ışığı biri tutuyor, öbür ışığı öbürü tutuyor, öbür de fotoğraf e, çekiyor evet. gibi ekip çalışması var mı? Ya aslında e, keşke mümkün olsa tabii ki e, mesela çift kamerayla inen fotoğrafçılar var Türkiye'de de var bu şekilde mesela makro çekeceksiniz bütün ekipmanlarınız makro çekime göre ama bir yanda da büyük bir akli sürüsü geçiyor karşınızda veya işte bir batıkla da karşılaştınız o zaman geniş çarşıya yönelik ekipmanlarınız olması gerekiyor su altında çünkü hangi donanımla girdiyseniz bu çok esnek değil orada değiştiremiyorsunuz o yüzden yanınızda bir tane asistan olsa süper çok güzel olur o taşır o Peki. ben bir de şunu söylemek istiyorum bunu geçmemek lazım fotoğrafları birilerinin güzel fotoğrafları çekip bizim önümüze o anları yakalayıp getirmesi bütün dünyadaki her türlü fotoğrafçılık için bunu konuşuyorum ee, i̇nsanla taktıkları bence bilim kadar sanat zaten bilim sanat eş gider. Fotoğraf da bir sanat olarak tabii ki ee, en az bilim kadar veya başka edebi şeyler işte görsellik bir sürü şey kadar büyük bir tatkısı var. Çünkü insan e, kendi duygularını yansımalarını gördükçe kendisini görebiliyor. Yani göz kendini görmüyor ama yansımalarıyla kendi duygularını vesairesini gördüğü için e, fotoğraf çeken birçok kişiye biz hep minnet duymalıyız. Özellikle iyi fotoğraf. Çünkü onlar bize yansımalarımızı göster gösteriyorlar anlarda, duygularda. Ya da hiç göremeyeceğimiz şeyleri, işte bir suat fotoğraf olur ya da hiç gidemeyeceğim bir ülke olabilir, başka bir şey. Hiç göremeyeceğim bir şeyi sana getiriyor. O yüzden ben bütün e, özenerek fotoğraf çekmiş gerçekten. Fotoğrafçılara bundan ünletimi sunmak istiyorum. Peki, gel biraz makro fotoğrafı dedikodusu yapayım ben sana. Şimdi e, dedin ya başkalarının göremeyeceği bir şeyi çıkartmak. Şimdi makro fotoğrafın evet. özelliği bizim gözle göremeyeceğimiz kadar büyük ölçekte e, fotoğrafları, görselleri önümüze koyması. Yani... Bir, bir, bir sivrisineğin e, kafasının en ince ayrıntılarına kadar gördüğümüz bir şey bizim için günlük hayatta göremeyeceğimiz bir şey. Dolayısıyla bu aynı zamanda fotoğrafçılık açısından bir kolaycılığı da içeriyor tırnak içinde. Bu kolaycılık diyorum. Yani bir makinen var ve bir sivrisineğin kafasını çok yakın gösterebiliyorsun. Burada senin hünerin yok aslında. Alet çalışıyor. Ne dersin? Yani ıı... Ben şöyle düşünüyorum yani ötelememek gerektiğini düşünüyorum Beysa. Ötelemiyorum hayır hayır yani bu bir durum tespiti yani. Ama şöyle herkes iyi makro fotoğrafçı eklemiyor ki yani onun da doğru bir kere fotoğrafçının burada yolu şeysi benziyor bu makro bile olsa doğru kadrajı, doğru ışığı da yakalaması gerekiyor. Mesela Tabii. yüzlerce diyelim ki yüz kişi makro fotoğraf çekmiş aynı konuyu getir inan bir tanesi en iyisi olacaktır. Tabii. o da, da makina evet makina ama her zaman fotoğrafçı bir numaradır diye düşünüyorum. Ay ben şunu şunu söylemeye çalışıyorum. Delikotu Anladım. kolaylık diyorsun. Tele, tele, te, bak tele objektif de öyle yani. E, Atıyorum bin milimetre bir tele objektifle işi işte kilometre öteden evet. bir kare yakalayabilirsin. O o kare artık insan gözünün göreceği bir, bir şey değildir. O objektif üzerinden gelen bir görseldir. Dolayısıyla nerede ne, ne çekersen çek bir kere bir elde var bir sıfır galip başlıyor fotoğraf sizin önünde. Evet, evet teknoloji çok büyük destek olmuş oluyor burada. Evet. <gülüyor> bir de ben Peki. fotoğrafla ilgili bir şey söylemek istiyorum madem fotoğrafla konuşuyoruz bu fotoğraf çekmeye başladıktan sonra bence kişinin bu insanoğlu kendisini büyük ve çok bulunduğu ortama hakim görüyor ya yani bu istersen işte fotoğraf çek ister makro çek nasıl çekersen çek ben açıkçası şu duygu verdi bana bu fotoğraflar yani sen bir o kadar büyük değilsin. Yani insan egon çok büyük ama o kadar büyük değilsin. Algılayamadığın çok e, mikro düzeyde bir dünya var. Algılayamadığın makro düzeyde iki dünyanın arasındasın. O kadar da kendini ciddiye alma şeysin. Peki, Peki. Emre ben İnceye de sormak isteyeceğim. Evet. İnce senin nerede? Yani, <gülüyor> İnce nasıl bir fotoğrafçı? Şimdi fotoğrafçı değil. <gülüyor> fotoğrafçı değilim. Sadece fotoğraf çekiyorum. Evet ama fotoğrafçı değilim kesinlikle. E, suyun altında tabii ki hani akademik açıdan da Emine ablanın dediği gibi gördüğümüz şeyi bir kanıtlamamız gerekiyor. E, ya da öncesi sonrasıyla karşılaştırmak için belli başlı tabii ki e, görüntülemeler yapmamız gerekiyor. Son dönemlerde çok büyük keyif almaya başladığımı fark ettim ben de su altında. E, fotoğraf makinesiyle dalmadığım zaman eksiklik hissetmeye başladım. E, ve daha çok makro çekimleri seviyorum. <gülüyor> Dedikodudaki kolaycılığa kaçanlardan gibi. E, çünkü gözümüzle yani Sürekli suyun altında bir şey aramış oluyorum e, bu şekilde. E, fotoğrafını çekecek bir şey arıyor oluyorum. Bu bana acayip keyif veriyor. E, zaten bu son Ekim ayındaki bu 10 günlük tekne arazimizde de günde iki dalış yapıyorduk. Ve e, hani dalış saatleri gelsin de bakalım neler çekeceğiz ve çıkıp da neler çektik diye bakmak e, bana çok büyük keyif veriyordu. Hala e, da öyle yani. şu altında fotoğraf çekmeyi çok seviyorum ama karada mesela keyif almıyorum. Ben bir fotoğrafçılık şeyi yok içimde. E, sadece yaptığım işle ilişkili olduğu için fotoğraf çekiyorum. Ama öyle bir mesela hani F-stop'u sorsanız ben bunları hani okulda bize öğretiyorlar evet. Biyolog olduğumuz için doktora dersinde benim zorunlu dersimde. Biyologlar için fotoğrafçılık dersi. Hani oralarda teknik şeylerini öğrendim ama uygulamıyorum açıkçası. E, sadece e, böyle alaylı gibi fotoğraf çekiyorum diyeyim öyle kitabına uygun değil <gülüyor> Peki, e, do, İnci Tüney Doçent e, Hidrobiyoloji Bölümünden ve Emine Şükran Okutan, e, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi, bu hafta programı e, İnci ve Emine ile yaptık. Çok az bir zamanımız var, bir iki dakika gibi. E, i̇nci son sözlerini alayım, neler söylemek istersin? Denizleri koruyalım Denizler olmazsa Biz hayatta olamayız Zaten oraya doğru gidiyor Bizim hem ruhumuza Hem hayatımıza En çok etki eden şeydir denizler Zaten denizi sevenler bu programı dinleyenler de Onlar olacaktır zaten Bir şeyi tanırsak ancak o zaman sever ve koruruz Elimizden geldiğince ben dinleyicilerin hepsinin Deniz'i çok sevdiğini ve iyi tanıdığını biliyorum. Bunu etrafımıza yaygınlaştıralım istiyorum. Özellikle de çocuklara. Ben gördüm bütün çocuklara işte o gördükleri yosunların iğrenç şeyler olmadığını aslında bizim <gülüyor> temeli olduğunu e, hep anlatmaya çalışıyorum. Bunu görev olarak biliyorum. O yüzden e, sevelim. Seversek ancak koruruz ve bunu da yaygınlaştıralım diyorum. <gülüyor> Peki Emine? E, e, denizlerin hani biz... E, Anadolu kültürü olarak sanki denizler bize ait değil biz onun içerisinde bir şey alırmışız gibi yani toprak tapulu toprağımızdır ya ve ona sahip çıkarız bu diğer bilincin denizin de bize ait olduğunu tapusu bizde olmasa bireysel olarak olmasaydı bize ait olduğunu gerçekten sahiplenmemiz gerektiğini düşünüyorum ve buna yönelik olması gerektiğini kurallar genel olarak söylüyorum bu bir çöp atmaktan tuttu balıkçıların avlanma şekline kadar e, orası denizde bize ait bir yer ve onu benimseyerek korumamız gerektiğini e, söyleyebilirim bir de şuna çağrıda bulunmak istiyorum ben e, akademik olarak özellikle e, işte biyoloji okuyabilir hidrobioloji sorunlarını da okuyabilir genç nesilin e, biraz daha bu sual eğilmesini istiyorum. Çünkü mesela yüksek lisans doktora öğrencisi arıyoruz. Ben şu an hatta neredeyse ilana çıkacağım gazetede. Çalışacak bu konuya ilgi duyacak. Ama buna emek harcamaya hazır, mesai harcamaya hazır gençlerin çok olmadığını ve diğer akademik arkadaşlarda ve diğer ülkelerde de bu var. Ee, lütfen ilginizi biraz daha odaklamanızı, denize çevirmenizi rica ediyorum. Ee, Peki. Teşekkür ederim beyselik. Belki ikinize de çok teşekkür ediyorum. Açıkçası bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Sağ olun. Teşekkürler.